O mübarek eseri ona manen ve cidden bağlı olanlar gibi muhafaza buyurmuş. Hafiz ve Alim ve Hakim isimlerinin zahir bir tecellisi böylece lemean etmiş oldu. Hulusi Mahrem olan sırrı inna atayna -e da cifr ile istihracım aynen münazarat risalesinde bir nur çıkacak göreceğiz diye gaybi müjdelerdeki gibi ilhami ve hak bir hakikatı fikrimle tatbikatımda bir kusur vardı. O kusur beni bir zaman düşündürüyordu. Münazarat ve sünuhat gibi risalelerdeki Müjde-i Nuriye'yi Risale-i Nur halletti. Daire-i siyasiye yerine yüksek bir Daire-i Nuriye ile o kusuru izale ettiği gibi mahrem sırr-ı e 12-13 sene sonra İslamiyet'e darbe vuranların başlarına öyle müthiş bir patlayış olacak ki kıyamete kadar unutulmayacak mealindeki istihrac-ı cifri çok geniş bir dairede olduğu halde, nur sırrının aksine olarak dar bir dairede ve hususi bir hükümette tatbik etmek suretiyle, fikrim o geniş daireyi ihata edemeyerek o hakikatın suretini değiştirmiş. Halbuki o istihracın gösterdiği aynı tarihte, o rejimin müessisi ve başı dünyadan göçtü, darbesini yedi ve aynı senede perde altında bilinmeyen ve kürey arzın ekserisini ve nevi beşerin kısmı azamını istibdada altına alan bir müthiş cereyanın düğümü ve düğmesi ve manen başı ve en müthiş olan o göçüp giden adam tokat yediği aynı zamanda, daha sene tamam olmadan o müthiş cereyanın bütün başları ve taraftarları öyle semavi ve müthiş tokatlara ve şiddetli fırtınalı musibetlere tutulmaya başladılar ki, kıyamete kadar azabını çekecekler ve çekiyorlar. Ve edyani semaviyeti ve İslamiyeti ettikleri cinayetlerin cezasını çok geniş bir dairede gördüler ve görüyorlar. Mimsiz medeniyetin bu istifral ve kusması ile dünyayı mülevves ettikleri için aynı istihracın gösterdiği tarihte o medeniyetin başına öyle semavi tokat indi ki en karanlık vahşetten daha aşağı indirdi. Elhasıl sırrı inna atayna da çok geniş bir daireyi dar bir dairede tatbik edilmiş. Nur müjdesi ise dar ve manevi fakat yüksek bir daireyi geniş ve maddi bir daire suretinde tasvir edilmiş. Cenab-ı Hakk'a yüz bin şükür ediyorum ki bu iki kusurumu yübeddilullahu seyyiatihim hasenat sırrına mazhar eyledi. Sait Nursi Hüsrevin bir fıkrasıdır. Çok kıymetdar ve çok sevgili üstadım efendim. Hazreti İsa Aleyhisselam'la deccal hakkındaki ehadisi müteşabiheden bir hadisin üç cihetle hakiki tevilini beyan ve izah eden Mehmet Feyzi ve Emin kardeşlerimizin mübarek fıkralarını sabri kardeşim göndermiş. Bugün aldım, okudum. Bu hadisi şerifin mealine ve hakiki tevillerine o kadar muhtaç imişim ki, kızgın kum sahralarında senelerden beri susamışlara hayat uzatır gibi ruh ve kalbim bir taze hayat buldu, Derinden derine nefes aldım, bütün letaiflerim sürurla doldu, zahiri cesedimden manevi kalbime kadar sirayet etti. Sevgili Üstadımız talebelerini ve Kastamonulu kardeşlerimiz de bizleri ile doyurduklarından Cenab-ı Hakk'a şükrettim. Başta sevgili Üstadım, risalet Nur'un kerametine ve bu fıkranın feyizine bakan üç ikram ile karşılaştık. Birincisi, Mektubunu birlikte takdim ettiğim Sabri kardeşimiz, bu Ali fıkra eline vasıl olacağı anda, bir diğer kardeşine hadisattan bahsederken, bu fıkranın münderecatını anlatması. İkincisi, bu hakir talebeniz Hüsrev'de, bu fıkranın vusulünden bir gün evvel, Re'fet Bey'le konuşurken demiştim. Aziz Re'fet, biz Hazreti İsa aleyhisselamın nüzulüne intizar ediyoruz. Bu Peygamber-i Alişan, ''Din lehinde hareket eden cereyanın başlarına nüzul etse gerektir ve o millet de Müslüman olacaktır. Sevgili üstadımızın son mektuplarından böyle anlıyorum. Bu hususta ümidim kuvvetlidir, inşallah öyle de olacaktır.'' demiştim. Üçüncüsü, Atabeyli kardeşlerimin sevgili üstadıma yazdıkları mektup ki, ''Onu da bu akşam aldım, okudum, çok acip gördüm. O kardeşlerim de Osman-ı Halidî'nin bahsettiği müceddidi din.'' ve o şerefe Cenabı Hakk'ın nail ettiği zatı da sevgili üstadımız olan Risaletin Nur olduğundan bahsediyorlar. O mektubu da birlikte takdim ettim. Evet muhterem üstadım, bu günlerde Risaletin Nur'un fevkalade faaliyeti içinde çok kerametlerini müşahede ediyoruz. Hatta şöyle diyebilirim ki her bir talebeniz başlı başına birer birer belki de kerratla böyle ikrama ve böyle inama mazhardırlar. Milaslı Mehmet Efendi, bir kariyede bin kalemle nura sarılan kardeşlerimizin köyündeki faaliyeti biraz mubahalalı görmüşler. Ben onun tahkiki için geldim dedi. Risaletün Nur'un bir kerameti idi ki, bu köyün kıymetli faal bir talebesi Marangoz Ahmet yanımda idi. Ben dedim, vaka ben bu köye gitmedim. Kardeşlerimden soruyorum. Onlar da diyordu. Kadın erkek, çoluk çocuk, Risaletün Nur'u yazan bin kalem vardır. Sonra Marango Zahmet dedi ki bizim köyümüz 350 hanedir iki hoca bir hacı üç adamdan başka bütün evlerimize Risale-i Nur girmiştir kadınlara kız çocuklarına varıncaya kadar yazıyorlar hatta ümmilerden 40 yaşından yukarı yazı yazan 10 kadar kardeşimiz vardır cevabında bulundu Milaslı Mehmet Efendi bu faaliyete hayran oldu talebeniz Hüsrev Risale-i Nur'un 5 talebesinin bir fıkrasıdır. İsparta'nın saf menabi ilmiyesinden bir zat ki, Tarikatı ı aliye Nakşiyer'ü esasından ve 1292 veya 1293 arasında dar bekaya teşrif buyuran beş kazalı zade osman Halidi Hazretleri, mesleki ilmiye ve ameliyesiyle alakadarane keşfiyat ve hadisatını bir hüceti i gibi varislerine vasiyet ve mahzı ı tebşiratlarını şöylece tevarüz eylemiştir. Hatta üstad Muhteremimizin tevellüdüne tam isabetli olarak tarihi mezkûrda, imanı kurtaran bir müceddit çıkacak, o da bu sene tevellüt etmiş, demiş. Bundan başka dört evladından birisinin o zat ile müşerref ve mülaki olacağını ilave etmiştir. Bu beyana ı şöylece cereyan etmiştir. 1327 Rumi senesi Atabey'de sünnet ve hıfz cemiyetlerinden birinde Müşarun İleyh, Osman Halidi Hazretlerinin evlatlarından sonuncusu Ahmet Efendi merhumdan ''Müceddit, müceddit diyorsunuz. Nerede ve kimdir?'' irat olunan suale cevaben ''Evet, şimdi mevcuttur ve hem 35 yaşlarındadır.'' demiştir. Saniyen, Isparta'nın Yenice mahallesinden ve kardeşlerimizden Nuri tarafından merhum Mumaileh Ahmed Efendi'den pederiniz benim evladımdan birisi o mücedditle mukaleme ve musafahada olacaktır demiş nasıldır diye sorulmuş cevaben Ahmed Efendi merhumun evet doğrudur ben onunla görüştüm cevabında bulunması iş bu keşfiyat ve beyanata medar olmuştur Müşarun ile Osman-ı Halidi Hazretlerinin müstesna tesbihat ve tahmidatının biri "Ve en leysel illa ma ayeti kerimesinin fazlı tevfikına sığınarak Isparta'nın cenubunda Dağda Sidrenan nam de erbain eyyamın mübarekesini tesit ve hasrı tesbiha niyetle 40 günlük iyaşeye tahsis ettiği ki her bir gün için 50 dirhem miktarında bir bezdirme ekmeğinden Kırk tane olan bir tahsisatı bir iki günde yer ve kırk günde daha yemek yemeden o mevki mahsusada imrar-ı evkat ve tesbihatta bulunurlar. İkmalinde geri avdetlerinde mübarek dudakları birbirine yapışır, bıçakla tekrar açarlar, biraz ileride şu asrı hazırın uğradığı ve uğrayacağı kaviyen me'mul ve melhuz olan sefahet ve atalete rağmen düsturu şüuhatını tahdit, ve ancak anasır mecruha cerrahını unutmayıp ve ihmal dahi etmeyerek şehadeti i kat'iyyesini gösterip sayfî hayatını 1292'de imzalamıştır. Van'da tesisine başlanan medrese Zehra'nın tehiri doktor hastaya elzemdir fehvasıyla 19.000 altın tahsisat ve arkasında Sultan Reşat daha beri de 200 mebustan 160 küsurun inzimam-ı reyi 150 bin banknot kabul ettikleri halde maddeten mevkiifiyle ishal edilememiş. Herhalde hakimi mutlak, kadiri mutlak daha ahsen suretini dilemiş ki o sultan ezeliğinin lütfiyle maddiyata minnet etmeden hazamin fadli rabbi elhamdülillah İsparta'da Risale-i Nur'un telifine menba olması ve manevi Medrese'tü Zehra hükmüne geçmesi Payansız kusurlarımızın belki de setrine inşallah vesile olmasını Cenab-ı Erhamurrahiminden dileyerek işbu destkahı maneviyi tahkimen Osmanı halidinin kıymetdar ve manidar sadık ve meşhur ihbaratının hedef ve lehi günden daha aşikar bir halde zuhur etmiştir. Şu mütevali ve i müsbete biz aciz hizmetçilere vazife-i aslimizde ayrıca nazarı dikkati celbettiğine muttali olduktan sonra bin hamdü sena ile huzuru üstada birer birer vücud-u manevimizle arz-ı endam eder ve mübarek ellerini öperiz. Aynı gayeye yardıma koşan ve aynı destkahın alakadarları olan küçük hüsrev ve feyzi, nazif, emin, tahsin, tevfik, hilmi gibi kardeşlerimizi arz ederiz. Risale-i Nur Şakirtlerinden Hasan, Osman, Tahiri, Abdullah, Hulusi, İsani, Sabri Aziz kardeşlerim, bu günlerde tefsirin ve onuncu sözün tevafukatına baktım. Kendi kendime dedim ki, bu ziyade tafsilat israftır, ehemmiyetli meseleler çoktur, vakit zayi olmasın. Birden ihtar edildi ki, o tevafuk altında çok ehemmiyetli meseleler vardır.'' Hem madem tevafukta bir inayet-i hassa ve bir iltifat-ı rahmani Risalet-ül Nur'a karşı tezahür etmiş, o iltifata karşı hissi şükran ve memnuniyet ve müteşekkirane sevinç ne kadar ifratkarane de olsa israf olamaz. Bu ihtar mücmelini iki cihetle izah edeceğim. Birincisi, her şeyde ne kadar cüz'i olsa da bir kast ve iradenin cilbesi bulunmasıdır tesadüf hakiki olarak bulunmamasıdır. Evet, kesretin en dağınık ve en ziyade tesadüfe verilen kelimattaki hurufatın vaziyetleridir. Hususan kitabette madem hiç münasebeti olmayan ve ihtiyarı beşer karışmayan hurufatın vaziyetlerinde bir tenasüp, bir nizam bulunuyor, elbette bir irade-i tahtında vaziyetler veriliyor. Hiçbir şey daire-i ilim ve kudretinden hariç olmadığı gibi Daire-i irade ve meşiyetten dahi hariç değildir ki böyle cüzi ve dağınık şeylerde dahi bir tenasüp gözetiliyor ve tanzim ediliyor. Ve o tanzim içinde irade-i âmecilvesinden inayet-i hassa suretinde Risale-tün Nura bir imtiyaz nev'inden hususi bir tevecüh görülmüş. Ben bu derin meseleyi tam görmek için işaretül icazın tevafukatına dikkat ettim ve kat'î bir kanaat ile o sırrı bildim ve hissettim. İkincisi, nasıl ki çok mübarek ve kutsi büyük bir zat, gayet fakir ve muhtaç bir adama, ümit edilmediği bir tarzda iltifatkârâne bir kapta bazı kağıtlara sarılı bir hediye ihsan etse, elbette o biçare adam, o pek büyük zata karşı hediyesinin binler mislinden fazla teşekkür etmek ister ve bin o hediye kadar kıymetli bulunan o hediye ile gösterilen iltifata karşı ne kadar teşekkürde israf ve ifrat da etse makbuldur ve o çok mübarek zatın hediyesine sardığı kağıtları da teberrük deyip şeker gibi yese hatta o hediye içindeki cevizlerin kabuklarını da teberrük deyip ekmek gibi yese başına koysa israf olmadığı gibi risaletün nur yüzünde irade-i âmmede inâyet-i hassa iltifatı tevafuk zarfiyle ihsan edilmiş. Elbette tevafuka dair tafsilat, tasvirat, fiili teşekküratın bir nevidir ve sevincin ve minnettarlığın heyecanlı bir tereşşuhatıdır. Evet, böyle bir zatın iltifatını gösteren maddi kırk para ihsanına karşı, kırk bin liraya değer iltifatına karşı ne kadar teşekkür eylese israf değil. Sayit Nursi Aziz Sıddık Kardeşlerim sizin fevkalade sadakat ve ulvi himmetinizden tereşüh eden bir hafta evvelki mektubunuza karşı hüsnü zanlığınızı bir derece cerh eden benim cevabımın hikmeti şudur ki bu zamanda öyle fevkalade hakim cereyanlar var ki her şeyi kendi hesabına aldığı için faraza hakiki beklenilen ozat dahi bu zamanda gelse harekatını o cereyanlara kaptırmamak için siyaset alemindeki vaziyetten feragat edecek ve hedefini değiştirecek diye tahmin ediyorum. Hem 3 mesele var. Biri hayat, biri şeriat, biri imandır. Hakikat noktasında en mühimi ve en azamı iman meselesidir. Fakat şimdi umumun nazarında ve hale alem ilcaatında en mühim mesele hayat ve şeriat göründüğünden o zat şimdi olsa da üç meseleyi birden umum ruh zeminde vaziyetlerini değiştirmek, nevi beşerdeki cari olan adetullah'a muvafık gelmediğinden, herhalde en azam meseleyi esas yapıp, öteki meseleleri esas yapmayacak, ta ki iman hizmeti, saffetini umumun nazarında bozmasın ve avamın çabuk ifal olunabilen akıllarında o hizmet başka maksatlara alet olmadığı tahakkuk etsin hem de 20 seneden beri tahripkar eşeddi zulüm altında o derece ahlak bozulmuş, o derece metanet ve sadakat kaybolmuş ki, ondan, belki 20’den birisine itimat edilmez. Bu acib halata karşı çok fevkalade sebat ve metanet ve hamiyet-i İslamiye lazımdır. Yoksa akim kalır, zarar verir. Demek en halis ve en selametli ve en mühim ve en muvaffakiyetli hizmet, risalet Nur şakirtlerinin çalıştıkları daire içindeki kutsi hizmettir. Her neyse şimdilik bu meseleye bu kadar yeter. Said Nursi